''Yatakta yatarken tesbih çekilir mi? Dua okunur mu?'' demişler. E, tabii ki edebe uygun olan nedir? Bir insanın e, Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. E, edebe uygun olan bir insanın e, adabına göre zikir yapmasıdır, tesbih yapmasıdır. Mesela bu da nedir? E, en güzeli dizüstü oturarak, kıbleye yönelerek tesbihat yapmasıdır. Ama netice itibariyle bu nafile bir ibadettir. Böyle yapmayıp da oturarak, yan yatarak veya yatağındayken de zikir yapabilir. Çünkü sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her halükarda zikir yapıyordu. Malumları bir ayeti kerimede de Cenab-ı Hak buyuruyor ki, e, aklını kullananları bize anlatırken buyuruyor ki o aklını kullananlar اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا ve وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Onlar Allah'a zikrediyorlar. Ne şekilde? Ayaktayken, otururken ve yatarken. Yani yatarken ifadesi de burada geçiyor. geçiyor. Demek ki insan yatarken de Cenab-ı Hakk'ı zikredebilir. Bazı insanlar var ki Zikrede de uyuyorlar. Güzel bir şey. Kimi insanlar var şarkı şöyle söyleye söyleye uyuyor. Kimi insan mesela televizyonunu açıyor o şekilde dinleye dinleye ya uyuyor. Ya. Bu da Allah'a zikrede zikrede uyursa iyi olur. Peki hocam.